İnkişaf olmadı, fütuhat olmadığı... Nedir bu kapsali? Şaban Efendi kapı açık olduğundan dışarıda konuşmaları işitmektedir. Nasıl açılayım Tahir Efendi? Hafız Şaban Efendi cunut! Cünü... Şaban Efendi dışarıda hayretler içinde kalır. ...bizim saf Tahir Efendi hemen dışarı çıkar... ...ve Şaban Efendi'ye der ki... E Hafız Efendi... ...lütfen bir boy abdesti alıver de... ...içeri öyle gel. Yahu Tahir Efendi bu da nereden çıktı? Mescidi Saadet'te az önce namaz kıldık... ...eve geldik. Adam bana cünüp diyor. Atacak başka iftira bulamadı. Sen de saf saf inanıp... ...geldin bana böyle diyorsun. Benden hemen yıkanmamı istiyorsun... Bu neden olduğu sana söyleyeyim mi? İpi takmadım ya bana kızdı. Bir şeyler yapması lazım. Yap yapacak tabii. Bu olay üzerine Şaban Efendi Mehmet Efendi'den iyice uzaklaştı. Soğudu. Bu hadiseyi öğreden saatçi Osman Efendi makineci Tahir Efendi ile görüştü. Tahir Efendi bu işin sonu çok kötü olur. ''Bu hükümet böyle işleri sevmez. Bir takip makip olurum. Bu adama o kadar bağlanmayın. Sizin canınız da yanar.'' Mehmet Efendi, foyasının meydana çıkmasından iyice rahatsız oldu. Sevilmediğini anladı. Medine'den gitti. Sonradan bir Ermeni dönmesi olduğu, bazı tasavvuf bilgileri öğrenip, sakal bırakıp, böyle sahte şeyhlik oyunlarıyla geçimini sağladığı ortaya çıktı. ''Böyleleri çabuk belli oluyor galiba.'' Tam ondan kurtulmuşken bu sefer de Mehmet Kahraman adında biri zuhur etti. Artvinli bir yapı ustasıymış. Adana'da Sami Efendi'nin sohbetlerine ve zikir halkasına katılmış. Medine-i Münevvere'ye muhacir olarak gideceğini söyleyince, Sami Efendi kendisine demiş ki... Medine-i Münevvere'deki kardeşlerimize, Şıh Ali Rıza Efendi'ye... Hafız Tahir Efendi'ye, diğer bütün kardeşlerimize selamlarımızı söyle. Size orada yardımcı olurlar. Adam geldi, görüştük, konuştuk. Fakat birkaç ay sonra bu da giden adamın musallat olduğu gibi, makineci Tahir ve Mersinli Yusuf Efendilere, bir de yine Mersinli Hacı Osman Efendi vardı, bu üçüne yanaştı. Önce Sami Efendi Hazretleri beni hasseten gönderdi diyerek şehliğini ilan etti. Sonra Sami Efendi'nin Medine'deki vekili Kaşıkçı Ali Rıza Efendi'yi tenkit etmeye başladı. Nasıl tenkit ediyordu? Şöyle diyordu. Ali Rıza Efendi'de fez yok. O yalnızca şeriatte, sühte mücerrette kalmıştır. 60 yaşından sonra hafızlığa çalışmıştır. Artık işin irfan tarafını bırakıp zahire geçmiş, batınla alakasını kesmiş bir molla olmuştur. Manevi mevkiini kaybetmiştir. Bu suretle bizim saf dervişleri bu seferde o eline geçirdi. Onları böyle 3-4 sene perişan etti. Ta ki 1963 haccında Sami Efendi Medine'ye geldi de işler düzene girdi. ''Peki Mehmet Kahraman'a ne oldu?'' ''Durumu anlaşılınca Medine'de kalamadı tabii ki. Önce Mekke'ye gitti. Son zamanlarda da Taif'te vefat ettiği haberini aldık.'' ''Sami Efendi'nin teşrifi kardeşler için rahmet olmuş.'' ''Başta makineci Tahir Efendi olmak üzere kardeşlerin hali çok değişti. Cemiyetlerden sohbet toplantılarından çekilmişken yeniden aramıza karıştılar. İyilikler yaptılar.'' Talebe okuttu, hizmete koştu. Kur'an okumalarından çok istifade ettik elhamdülillah. Şıh Ziyahettin Efendi'den pek bahsetmedik galiba. Siz de o kanaat değil misiniz acaba? Şu Ziyahettin Efendi'yi biz de çok geç tanıdık. Evinden çıkmazdı, yaşlıydı, münzeviydi. Yalnız cumalara giderdi. O da Şeyh Abdülgafur Efendi gibi Pakistanlıydı. Ancak Ladikli'nin selamı dolayısıyla kendisinden haberdar olabilmiştik. ''Şu Hızır Aleyhisselam'la görüşen ladikli mi?'' ''Evet. 1947 yılında hac müsaadesi verilince Konya'dan bir zat geldi. Ladikli Ahmet Ağa, şu Ziyahettin Efendi'ye selam gönderdi.'' dedi. ''Konya'nın Ladik köyünden Ahmet Ağa'yı biliyorduk. Hızır'la görüşürmüş, arkadaşı olduğu söylenir. Kerametleri zahir bir adam.'' Fakat onun gıyabında selam gönderdiği şıh ziyahettin efendi kim? Şıh ziyahettin efendi olarak bildiğiniz kimse yok muydu? Vardı. Bir ziyahettin efendi vardı. Kitapçılık yapardı. Konya'dan gelen misafiri ona götürdüm. Selam emanetini ilettik ama hayretle bu ziyahettin efendinin ladikliği tanımadığını gördük. Tanışmıyorlardı. Zekai hoca ve diğer mücavirler de bu işe şaşmışlardı. Saatçi Osman Efendi son derece temkinli, ihtiyatlı, zeki bir insandı. Hayretini şöyle ifade etmişti. Yahu bu maneviyat alimi bilinmiyor. İnsanın gözü korkuyor. Yani neredeyse amcanız gibi olacağım. Neden böyle dediniz? Ben de amcanız gibi her geceyi kadir, her gördüğünü hızır bil diyeceğim. Kitapçız ya ettine bile ladik de Ahmet Ağa'dan selam geliyor. Ne diyeceğiz birader? Allah bu mülkü dilediğine veriyor işte. Biz bu merakla o sene Konya'ya gidenlerle haber gönderdik. Ahmet Ağa'ya bu işin sorulmasını istedik. Gitmişler sormuşlar. Ahmet Ağa selam götürülen zatın Türk olduğunu söyleyince demiş ki... Hayır, benim selam gönderdiğim zat Türk olmayacak. Ya Hindistanlı ya da Pakistanlı olacak. Biz kendisiyle manevi bir toplantıdan tanışıyoruz. O da bizi tanır. Tanımamazlıktan gelmez. Kendisinin kötülüğün bir kızı varmış. Kıza annesi bakarmış fakat vefat etmiş. Kız efendinin üzerine kalmış. O manevi toplantıda ziyaettin Efendi halini arz etti. Dedi ki... Sakat kızıma annesi bakıyordu. Ben de hanıma eh diyordum hanım Allah senden razı olsun. Ecrini ücretini çok etsin. Bu hizmet sana kafidir. Ben de senden kendi adıma hizmet falan beklemem. Bu kızcağızın hizmetini görmen benim rızamı alman için kafidir. İnşallah kocasının rızasını alan kadından Allah ve Resulü de razı olmuştur. Siz bu Ziyaettin Efendi'yi gerçekten iyi tanıyor musunuz? Biz kötürüm kızı var mı yok mu öğrenemedik. Dur da Ziyaettin Efendi'nin anlattıklarını tamamlayayım. O toplantıda devam ederek dedi ki: Ömrümüz böyle geçerdi. Fakat şimdi hanımı kaybettik. İkinci bir hanım alsam da kızıma bakmaz, bakamaz. Ben de bakamam. Artık Rabbim ya şifasını versin ya da cemaline kavuştursun. Kadere razıyım. Fakat her insanın bir gücü takati var. Ben kendimi bilen aciz bir insanım. Kadere isyan edeceğim diye korkuyorum. Allah'ımızdan dileğinde de beni bu azaptan ve hatadan kurtarsın. Biz Konya'dan bu haberi alınca kendimize geldik. Ayıldık. Osman Efendi hocaya arz ettik durumu. Osman Efendi işi çözdü. Dedi ki... Yahu Şifa Medresesi'nin sokağında Taraban Mahallesi'nde Kadiri Şehir Yaaeddin Efendi var. Geçen de kızı vefat etti. Cumadan Cumaya dışarı çıkar. Ona bir gidelim. Gittik. Kendisine efendim Ladikli Ahmet Ağa size selam göndermişti deyince sevindi. Ah Ahmet Ağa ah! Ahmet Ağa ile hukukumuz eskidir. Ahmet Ağa berekettir. Benden kendisine selam gönderin. Allah onun da bizim de İslam alemine olan dualarımızı kabul eylesin. Duaları kabul ettirmek zorlaştı, günah arttı, kötülükler çoğaldı. İnsanlar ağzından çıkan ve gönlünde yaşattığı niyetlerle mecur olacak. Ancak gönül istiyor ki biraz gayret göstersek. Taşlaşmış isyanları, inkarları biraz olsun izale edebilsek. Fakat işimiz ne yazık ki gönüllerdeki dilekler ve dillerdeki dualara kaldı. 10 Nisan 1950 tarihinde Mareşal Feyzi Çakmak vefat etmişti. Cenazesi kalkacak, millet hüzün ve heyecan içinde. Fakat devletin radyosu şarkıya Türkiye devam ediyor. Milliyetçi gençlerden bir grup radyo evine gitmişler, demişler ki... İnsaf edin yahu, işgal ordusu musunuz? Kuran okutmuyorsanız bari askeri marş çalın. Şu oyun ve eğlenceyi biraz olsun susturun, biraz saygılı olun. Mareşal Fevzi Çakmak sırf Allah'a inandığı için bu ülkenin değeri değil midir? Onu bundan dolayı dışlayanlar kim olabilir? Polis gelmiş, itiş kakış olmuş, gençleri tutup tevfikhaneye götürmüşler. Biz bunları Medine'de gazetelerden öğrendik. Vatan gazetesinde bu götürülen gençlerin fotoğrafları vardı. En önde gözlüklü bir genç. Hukuk fakültesi talebesiymiş. Gazetede ismi yok. O gençler içinde dikkatinizi çeken bu genç kimmiş peki? O gözlüklü gencin heyecan ve hiddet dolu bir bakışı vardı ki... O bakışı Yavuz Sultan Selim'in atının bakışına benzettim. Hani Yavuz dünya fethine çıkmış... Yalnız İran'ı, Mısır'ı değil de dünyayı fete çıkmış. Gayesinin uğrunda her şeyi feda etmiş ya. Bütün bunlar müthiş atının korkunç bakışında sanki tecessüm etmişti. O gencin tavrına, bakışına hayran kaldım. O genç de yıllardan beri devam eden dualarımın kabulünü gördüm. Allah'ım! Alevler içinde kaldığı halde yanmayan bir gençlik benim memleketimde de yetişmeyecek mi derken bu gençliğin yüce davalara ömrünü vakfettiğini görmekle bahtiyar oldum. O gencin kim olduğunu hala söylemediniz. Acaba kimdir bu genç derken birkaç sene sonra Sebil-i Reşat Mecmasının kapağında bir fotoğraf gördüm kendisini mütehem olan mağdur ve mazlum Müslümanların davalarını takip etmeye vakfeden, feda eden genç avukat Bekir Berk diyordu. İlk karşılaşmanız nasıl oldu? 1955'te Türkiye'ye gittiğimde, Hulusi Topbaş Bey'in Sultanhamam'daki kumaş mağazasında karşılaştık. Geldi, selam verdi. Mağazanın yukarısına çıktı. Hulusi Bey'e sordum... Hmm. 102. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burj Prodüksiyon Burj